1218, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, sarımsak ve soğan yiyen kimsenin mescide gelmesini hoş karşılamaması, evet, Resulullah Hayber'i fethettiği zaman halk çok soğan yedi, Hazreti Peygamber, kim bu pis kokulu bitkiden yemişse, sakın bizim mescidimize yaklaşmasın, buyurdu.